Allahın adıyla. İkra bismi khalaka, khalaka min Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı rahim cidarına yapışan bir hücreden yaratan. İqra, Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Hayır, Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kafir insan kendisini ihtiyatsız zannetti diye azar. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ Ama dönüş, elbette Rabbinedir. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye. Ne dersin? O hidayette olsa ve Allah'ı sayıp ona karşı gelmemeyi tavsiye etse ne iyi olurdu Ara ve bi Allah yara Kalla la illen yentehil bi Ne dersin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 İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın, biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme, Rabbine secde et, ona yaklaş.